ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار آت كلمة الكاتب الثالث محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نخصص أعلى قيمة الرسالة Hatırlayacağınız üzere müellif bu kitabını kabirde sorulacak olan üç soruya cevap niteliğinde yazmış. Bir kul kabirde kendisine sorulacak olan o üç soruya kendisinden Allahu Teala'nın istediği şekilde cevap vermek istiyorsa, muhakkak bu üç esası bilip, amel edip hayatında ne yapması lazım? yaşaması lazım ki vefat ettiğinde, kabre girdiğinde, mezara girdiğinde kendisine bu 3 soru sorulduğunda bunlara cevap verebilsin. Yani bu soruların cevapları, sorular şudur, cevapları da budur diyerek böyle papağan gibi tekrarlayıp hem Arapçasını hem Türkçesine öğrenip ama bunun gereğince amel etmemek bir kurtuluş yolu değil. Bugün birçok insan allah Teala'nın Kuran-ı Kerim'de buyurduğu üzere وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُرُ Şeytan sizi Allah ile kandırmasın diyor. Kuran-ı Kerim'de allah Teala. Şeytan sizi ne yapmasın? allah Teala ile kandırmasın diyor. Bugün birçok insanın hastalığı, problemi şeytanın kendisini, kendilerini Allah ile kandırıyor olması. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet edicidir. Allah'ın rahmeti geniştir, boldur. Cenneti büyüktür. Gibi Allah'ın rahmetiyle insanları ne yapmakta? Şeytan kandırmakta. Halbuki yani Allah-u Teala bizlerden amel yapmamızı istemekte. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya قُلِعْمَلُوا Artık ne diyor sahabele? قُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ Amel edin. Amel yapın, amel işleyin. Allah her birinizin amellerini ne yapacak? Görecek. Her birinizin amellerini görecek. Ondan dolayı bu kitabın başında da geldiği üzere müellif bizlere bir hazırlık yapmıştı. Demişti ki dört esas. İlim, amel, davet, sabır. Önce ilim, sonra amel. amel. Bizler de işte bu hayatımızı bir ne görüyoruz? Bu manada sınav aşaması görüyoruz. Bu sınavın özeti ise kabirde. Men Rabbuk? Rabbin kim? Ve madinuk? Dinin ne? Ve men nabiyuk? Peygamberin ne bin? Kim soruları. Tabii Rabbin kim? Allah'a iman. Az önceki, daha önceki derslerimizde birkaç derste değindik kelime-i ne anlama geldiğini. Bunları bilmek lazım. Bunları bilip ilimle amel etmek lazım. İtikad etmek lazım ki kul Rabbim Allah diyebilsin. Yani bugün dışarıda birçok insan Allah'a imanı, Allah'ın var olduğuna iman olarak zannediyor. Yani Allah vardır dediği zaman zannediyor ki Müslüman oldu. Mümin oldu. Öyle zannediyor. Hayır. Yani bu Allah'ın var olduğunu söylemek insana ne yapmaz? Mümin yapmaya yeterli değil. Müslüman yapmaya yeterli değil. Müellif Rahim Allah bizlere dedi ki ve o 3 mertebedir İslam dini 3 mertebeden oluşur el İslam vel iman ve ihsan zatt ilk mertebe olan İslam'ın ilk rüknünü aldık neydi İslam'ın ilk rüknü ilk esası şehadetü en la ilahe illallah ve en muhammeden abduhu ve rasuluhu Allah'a iman nedir kelime-i tevhid La ilahe illallah. Şehadetü en la ilahe illallah. İslam'ın ilk hürükünü, ilk basamağı, en önemli esası. Bunun manasını da bize müellif rahimahullah şu ifadelerle açıkladı. Dedi ki, bu kelimenin tefsiri, anlamı Allah-u Teala'nın şu buyruğundadır. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ben sizlerin ibadet ettiklerinden beriyim. Ancak beni yaratan hariç. Yani İbrahim Aleyhisselam Zuhruf Suresi 26. Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor. allah Teala bize böyle naklediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine dediğini bize naklediyor. Ne diyor Allah İbrahim Aleyhisselam? İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiğiniz her şeyden beriyim. Her şeyden.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 ibadetin yalnızca Allah'a yapılması ve İbrahim Aleyhisselamın bu sözünü bizlere ne yapıyor diyor ki bu kelimenin tefsiri budur açıklaması budur. Sonra Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e iman etmenin buna şahitlik etmenin ne anlama geldiğini açıkladık. Muhammed bin Abdullah Aleyhisselam güzel ifadelerle kısa ifadelerle bizlere zikretti dedi ki emrettiklerine Peygamber'in emrettiklerine ne yapmak itaat etmek haber verdiklerini <gülüyor> tasdik etmek.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 Desteği neyle yapacaklarını zannediyorlar? Evet. Meydanlarda bağırıp çağırmakla zannediyorlar. Meetinglerle zannediyorlar. Bir sürü münker olacak. Bir, binlerce kadın çıkacak elinden Rengarenk başörtüler, kılık, kıyafet, parfüm, bağıracaklar. Pankartlar açılacak. Değil mi? Yani belki şirki lafızlar yazan pankartlar açılacak. Şefaat, Şefaat ya Resulullah denecek. Yetiş ya, e, yetiş ya Salahaddin Eyyubi denecek. Pankartlarda böyle şeyler açacaklar.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 Hikmet her şeyi yerli yerince yapmak, Kur'an ve sünnete göre amel etmektir. İbnül Kayyum Rahimahullah diyor ki, hikmetin diyor 3 tane evet. esası vardır. Hikmetin 3 tane neyi var? Esası, esası vardır. 1. Elim. 2. Helim. 3. 3. 3. Ağırbaşlılık. Elim. 2. Yumşak olmak. 3. Ağırbaşlılık. Ağır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 Sana ne oluyor ey Peygamber? Senin için değil bu. Anlamına gelen bir ayet. Ki Peygamberin hakkında konuştuğu bu adamlar Ulus Savaşı'nda daha sonra iman ediyorlar. Bizler de hikmet sahibi olmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak. İlim sahibi olmamız gerekiyor. Hilim sahibi olmamız gerekiyor ve ağır olmamız gerekiyor. Ve afatuha ve addaduha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 Çin'de bulunmuş olduğu cehalet karanlıklarını ne yapmamız lazım? Onun üstünden kaldırıp dağıtmamız lazım. Cehalet. İkincisi, at Üçüncüsü, Vel-Acele. Yani tayiş Halim Selim olmanın tam zıttı. Yani yumuşak uylu olmanın tam zıttı. Yani sert, kaba olmak. Üç, Vel-Acele. Acele, aceleci davranmak, telaşlı davranmak. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize cihadın merhaleler halinde meşru kılındığını anlatıyor. Öncelikle izin yok. Sonra sadece zulüm zulme uğrayanlara var, değil mi? Allah Teala bir dönem gelmiş, diyor ki: "Erhem tara ilal lezine, qil lehum kuffu eydiyakum ve aqimussalata ve atuuzekat." Kendilerini ellerinizi çekin. Yani savaş için şu an hazır değilsiniz. Elinizi çekin. "Aqimussalata ve atuuzekat." Namaz kıl namazı ikame edin, zekatınızı verin.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 namazın ve zekatin ve tefsirülttevhid ve tevhidin tefsirinin delili nedir? Hepsini bir ayette zikrediyor bak وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاتَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Bu ayet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 Hıh evet. Ama emru إلا istisna geliyor. Ama emru إلا ليعبد الله. İnsanlara emir olunmadı ancak Allah'a ibadet etmeleri emrolundu. Muhlisina lehuddin. Nasıl bir emir? Nasıl bir ibadet? Dinde ihlaslı olmaları. Yani yalnızca ibadetlerini Allah'a yapmaları.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 Sallat alei ve ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lehu'd din bu neyin tefsiri tevhidin tefsiri kelime-i tevhid iki tane rükünden oluşuyordu neydi nefi ve isbat inkar red ve isbat bu ayette ne var bakın ve ma umiru onlara emir red sonra illa li ya'budu Allah isbat Ancak dini Allah'a has, has hali sıkılmakla emr Ayetin devamında diyor ki, ve yüküyümusale ne emr insanlara Allah. namaz, ve otuz zeka zekat, zekat vermeleri. Mezalek ve diniul kıyime, işte dost doğru olan, mustaqim olan din budur. Dost doğru olan, mustaqim olan din budur. Kayyime. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, in bu Kur'an muakkak ki bu Kur'an يهدي hidayet eder götürür nereye lilletihi aqvam en doğru olana götürür diyor. Yani bir insan Şeyh Hulusi'nin de dediği gibi şu Kur'an'ı kulağını vererek Allah Teala buyuruyor ya kulağını vererek aklı başında dinlerse okursa Allah'ın izniyle bu Kur'an onu nereye götürecektir? Hidayete en dost doğru yolu götürecektir. Yeter ki insan bu Kur'an'ı ne yapsın? Şöyle kulak versin, versin taas bir yere bağlılıktan, uzaktan okusun. allah Teala'nın ayetlerini okuyup görsün ki orada tevhid ne yapacak? Hissedecek. Namaz ve zekat. Kur'an-ı Kerim'de birlikte zikredilen i̇badet. en önemli iki ibadet. Namaz ibadeti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 Bir insan namazı terk ederse namazın terki ne olur? Küfür olur. Sahibini dinlen çıkartır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Beynel raculi ve şirki vel kufri as hemen ve men târakehâ fakat kefer. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Namaz vardır. Kim namazı terk ederse kafir olur.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 yerleşmedi, olmadı. Adından orucun delili. Evet. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumu siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Ey ima edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç sizlere de evet. farz kılınmıştır. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Birçok ibadetin ibadet kılınmasının hikmetlerinden bir tanesi de takva. Kulun takvalı olmasını sağlamasıdır. Yani kıldığımız namazlar Değil mi? İnne salata tenha anil fuhşai ve'l münker. Ne mas fuhşiyetten ve münkerden korur diyor Allah Teala. Eğer korumuyorsa namazda problem var. Sende problem var. Tuttuğun oruç seni takvalıklı kılmıyorsa oruç tutun ardından sigara yakıyorsan demek ki problem var. Henüz hala ne yapamadın. Olayı çözemedin. Yani orucunu bir şey yapman lazım senin. Yani sen şimdi saat sabahın 5'inden akşamın 5'ine kadar kış verirsin de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 serüveninde bir adımını atıp düşünüp ondan sonra o adım ondan sonraki adımını atman gerekir demek. Yani hayatın hen gelmesine, koşturmasına dalarak haram helal demeden biraz kere yaşamak değil. Ve delilul hac hacın delili nedir? Kavl-u Teala "Öle illahi alennas hacce'l beyt." insanlar üzerinde Allah'ın hakkı olarak bir ne vardır. Vacip vardır. O da nedir? Hecrul Beyt. Evin hac edilmesi. Allah'ın evinin hac edilmesi. Hangi şartla? Men istata ileyhi sebebi la. Men istata ileyhi sebebi Yol bulan. Ama kâfra kim küfür ederse kâfir olursa. Fe inna Allahu ganiyun alal alemin. Tebi çıkarada. Allah alemlerden mustagnidir. Allah ganidir.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 önümüzdeki hafta bunun delilini dikreceğiz. Vakit kalırsa ihsan mertebesine ne yapacağız? Geleceğiz inşallah. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü